Muhterem Müslümanlar! Biz Cenab-ı Hakk'ın bize lütfedeceği insanlardan, O'nun göstereceği yolda istifade edebileceğiz. Biz kurbu huzura O'nun gösterdiği yolla müşerref olacağız. Biz Fahri Kainat Efendimizin şefaat uzmasına, onun getirdiği yol ve Allah'ın emret, emrettiği emriyle vasiteli esasat içinde ancak vasıl olabilecek mazhar olabileceğiz. Kurtuluşumuzu insan olmamızı, kalp ve ruhumuzda inkişaf etmemesi.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 namazın bir kısım vicdanlar üzerindeki ağırlığını anlatan Hazreti Allah, kalbi haşyet, saygı ve hudu ile meşbu bulunan kimseler, bu mevzudan müstesna olduklarını da ifade etmektedir. Yol adabı erkanı çok bir yoldur. Ama insan bu yola baş koymuş, hakka gönül vermişse Allah'ın tevfikiyle rahatlıkla yaşayacaktır.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 Namaz müminin elinden tutup muhtedasının arkasında el pençe divan durmaya götüren bir ibadet şekli. Ve namazın en muzeci hülasası bugünkü dersin mevzuu, Cuma. Cemaat halinde maşeri vicdanın heyecanı ve helecanının ifadesi Cuma namazını kılmak. Fahri kainat Efendimiz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 Cuma hakkı gönül vermiş mihrabta bir za tedbir ve tedbir eden, arkada hakkı dinleyen ve ona inkiyad eden bir cemaat ister. Cuma cemaat namazıdır. Cemaatlaşamayan kimseler Cuma namazı kılamazlar. Yani onlar taifeyi nisa ve taifeyi ba'dar arasında, esirler arasında hastalar arasında yerini alan bir cemaat haline gelmişlerdir. Cuma imaret ister, Cuma imamet ister, Cuma tebaa ister, Cuma cemaat ister. Onun için Fahri Kainat Efendimiz Mekke'de Cuma ile mükellef değildir. Medine'ye yol açılınca,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 Cemaat olarak arkasında el divan duracakları bulunca Allah cuma namazını fiilen farz kılmıştır. Daha evvelkiler mesnun vahiyet, vaziyette eda ediliyordu. İlk cuma namazını kıldı. Müminler sevinç, sürur ve huzur içinde Medine'den içeriye girdiler. Medine'den içeriye giren pari kainat efendimizin yapacağı ilk işte... Misafir olduğu haneye yakın yerde bir kısım yetimlere ait bir harabeyi alıp mescid yapma işi oldu. Ve badema ondan sonra cuma namazları orada devam etti. Biz oraya mescidi nebevi deriz, ravzayı tahil ederiz. Ne dersek diyelim zıyk-ı elfazda oranın hakiki mahiyetini hiçbir zaman anlayamayız ve anlatamayız. Mekke mukaddes olsa bile, Kabe insanlığın ve meleklerin mihrabı olsa bile, Resul-i Ekrem'in yattığı yerin toprağıyla dünyada hiçbir yerin toprağını tatmak mümkün değildir. Cennetten mi gelmiştir? Yoksa nur ilahiden hususi mahiyette mi yaratılmıştır? Ne olursa olsun onun mahiyeti bizim için meçhur, biz ise bir kısım evsafla onu kıyamete kadar ifadeyle, ifadeyle, ifade ile edeceğiz. Rauzayi, tahireyi barında barındıran mescit yüce Mukaddes mescid. Şadırı hal üç mescide yapılır. Allah Resulü buyuruyor. Bu Müslim ve Ahmed Hambelin mizdedinde. La <gülüyor> tushadırı hal illa illa selseti mescide el mescid el haram ve mescid aqsa yüce ve yüksek bir mescitte namaz kılayım diye yolculuk meşakkatına katlanılmaz yer yüzünde mescitte namaz kılayım diye üç mescid için o meşakkata katlanılır o istikamette mahal iktiham edilir ve tahalük gösterilir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 Allah Resulü ferman ediyor, bunlardan bir tanesi Mescidi Nebevi. Mescidi Nebevi'ye çerdiri hal yapılır. Zira o mescitte ustabaşı ve üstad, beşerin ustabaşısı ve üstadı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dı. Farisli Selman'la Habeşli Bilal'le sırtına kerfiç alıp taşıyan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dı. Ammarla beraber elinde harç çıkaran, kürek taşıyan manivela bulunduran Resul-i Ekrem aleyhisselatü ve selamdı. O mescidin temeli takva üzerine atıldı. Hayır üzerine tesis edildi. Orada kılınan bir rekat namaz, iki rekat namaz sahir yerlerdeki yüzlerce rekat namaza muadil sayıldı. Mescid-i Nebevi Allah kıyamete kadar payidar kılsın. Kafir, facir ve fasık elinin oraya, oraya kadar uzanmasına imkan ve meydan vermesin. Bugün için temiz gördüğümüz o yerler hiç olmazsa 20. asırda Allah kirletmesin. Bize ikinci defa kanal atmasın. Resul-i Ekrem ilk yaptığı şey Mescid-i Nebevi inşa oldu yaptığı ve cemaatine hutbe irade ediyordu. Cemaat derken Cihanefat eden o ilk ordular zannetmeyin binlerce, on binlerce, yüz binlercedir. Mescit yapılıp da için Resul-i dinlemek için giren sehabinin radiyallan sayısı Bedir'de görüyorsunuz 313'ü geçmiyordu. Yani sizin ölçünüz kadar Resul Ekrem'in karşısında onu dinleyen bir cemaat vardı. Böyle muhteşem bir minber yoktu caminin, muhteşem sütunları ve direkleri yoktu caminin. Bir tarafı kerpiçten ve çamurdan, üstü hurma el yapıyla kapaltırmış, yağmur yağdı zaman aşağıya iniyor ve ortalık çamur oluyordu.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 El pençe divan durdu ve saygılarını ifade ettiler, dile getirdiler. İlk minber bir hurma kütüğüydü. Hurma kütüğü rakip istemiyordu. Çürüyece yana kadar resul Ekrem'in gökten nurla, yümünle, bereketle gelen elinin kendisine dayanmasını istiyordu. Hurma kütüğünün yer değiştirmeye tahammülü yoktu. Mescit i Kerem öyle yapılmış, ve yıkılıncaya kadar devam etmek istiyordu. Mescidin ne tarafına dokunsaydınız, Resul ü Ekrem'in eliyle bünyâd o mescidin her tarafından feryat yükselecekti. Ama o asırda sadece kütüğüne dokunuldu onun. Kütüğüne dokunulduğu için feryadı figan sadece kütükte yükseldi. Bana öyle gelir ki hurma direklerine dokunulsaydı onlar da feryat edecekti. Kurma el yapına onlar da feryat edecekti. Zira hiçbirinin Resul-ü Ekrem'in müfarekatına tahammülü yoktu. Kütüğün rakibi minber kütüğün yanına konmuştu. Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam minbere tırmanmıştı. Yirmiye yakın sahabi naklediyor. Bu vaka Buhari, Müslim vs. kütübe hadisiyede mütevatir olarak nakledilir. Bu vakaya inanmamayı kelamcı açısından ela olacak olursa küfürü melhuddur. Allah muhafaza buyursun. Sâir mucizat gibi değildir, mütevatirdir bu vaka. Resul-i Ekrem hudbeden, minberden hudbesini irak buyuruyordu. Kütük terk edilmişti. Cemaat dikkat kesilmiş Resul-i Ekrem'i dinliyordu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 Kütüğün o dakikada iki şak olduğunu dahi kaydediyorlar. Resul-i Ekrem meseleyi almamıştı. Hutbeyi bırakıp minberden aşağıya inmişti. Ve karla huzur içinde kütüğe doğru yaklaşmıştı. Ellerini üzerine koyup bir şeyler söylemişti. Dudaklar deplenmiş, kütüğe vahidde bulunulmuştu. İstersen seni şu mescidin bir köşesine koyayım. Çürüyünceye kadar orada kalıver. İstersen böyle olarak Allah Celle Celaluhu seni cennette ebedi meyve verecek bir ağaç haline getirsin. İstersen burada dur, istersen başka yerde fâni ol. O cennette meyve verecek bir ağaç haline gelmeyi tercih etmişti. Allah Resulü sıvazladığı içinde feryadı durmuştu. Ve şöyle buyurmuştu. Eğer iltizam etmeseydim, Okşamasaydın bu sesi kıyamete kadar duyacaksınız, duyacaksınız. Kütük feryat ediyordu. Yerinden kaldırılmak üzere ona parmak dokunulmuştu. Sen şöyle az kenara çekil, yerini minber aldı senin denmişti. O müfarekatı Ahmediye'ye dayanamamıştı. Siz o mescide gidiniz, sonra direğe dokunuveriniz, duvara el atıveriniz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 Yazıklar olsun cemaatime desin, yazıklar olsun insanlığımıza desin. Muhterem Müslümanlar, ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın camisinden, onun cemaatine hudve irad ettiği minberinden bir girizgah yaparak, bir mahreç bularak bu noktaya çıktım. Asıl meselemiz cumadır, cemaattir.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 Nebiler, Nebisi sair duası makbul olan makbulin güruhu. O dakika, o anda, or o yakalamış, o anda Allah'a duada bulunmuş ve dilekse bulunmuşlar. Allah Celle Celaluhu dualarını kabul etmiştir. İşte bu anlardan bir tanesi çok fukaya göre, hutbede, minberde hutbenin irad edildiği andır. Ki böyle bir an,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 sahabi yine yemin ediyor Medine'nin üzeri hemen anında açıldı bir cevbe haline geldi